Subhan Rabbiyal Ala diyorsun secdede. Çok yüce olan Rabbim her türlü noksanlıklardan uzaktır. Bunu düşüneceksin yani. Üç kere bu da bunu tekrarlıyorsun. Bu ister istemez epeyce bir vakit alacaktır. Kafayı koy, koy kaldır. Orada bir şey yapmadın, kusura bakma. Öyle namaz olmaz. Namaz zikir için kılınır. Siz e, kalktığın zaman, oturduğun zaman da zikir yapacaksın. ''Ya Rabbi beni affet'' dersin iki kere. ''Allahumme affirli, Allahumme affirli'' ya da üç kere. Ondan sonra tekrar sezi yapacağız. Yani namazı kılarken böyle içimize, iç, iç, içimize sindire sindire namazı namaz gibi kılmamız lazım. Öyle şey değil,